Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Cumanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahimallahu diye başlayan hadisi şeriflerinden birkaç tanesini size okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şeriflerden bir tanesi şöyle. Hazreti Ayşe validemiz e, rivayet eylemiş. Hazreti Ayşe anamız e, radıyallahu ta'ala anha. İslam'ı çok iyi bilen, birçok konularda derin bilgi sahibi olduğu için yaşlı sahabilerin dahi gelip kendisine soru sordukları asabın yedi fakih çok iyi iyi bilen fetva veren efendim fetva'ya muktedir e, isimlerinden birisi e, Hazreti Aişe Hanımımız radiyallahu teala anha bu rivayet ediyor ki Rahim Allahum mirem buyurmuş peygamber efendimiz, kefelisanehu an aqratil müslimin la tahilu şifaati, lta'anim ve la lil la'an, lil la'an. Şimdi bu hadisi şerifin kelimelerini izah edeyim. Rahim Allah, e, Arapça e, dua sigası, dua maksadıyla söylenmiş. Bir cümle Allah rahmetine erdirsin, rahmetine mazhar eylesin. Mazi sigasıyla ama dua manasına. Ee, hepiniz duymuşsunuzdur. Arapçada bazı kelimeler mesela sahabe-i kiram konuşulduğu zaman, ismi geçtiği zaman radıyallahu anh diyoruz. Aslında radiye e, tam böyle lügatı açıp baktığınız, okuduğunuz zaman mazi sigasıyla radıyallahu anh razı oldu demektir ama Araplar mazi sigasını dua manasında kullanırlar. Ona inşa manası derler. Öteki manasıyla kullanırlarsa ona ihbari manası derler. Şimdi buradaki rahim Allah da Allah rahmet etti demek ama e, zaten ibarenin devam edişinden de dua manasına geldiği anlaşılıyor. Allah rahmet ettiği manasına değil de rahmet eylesin manasına kullanılıyor. Bunda öğrenmiş oluyorsunuz. Böyle Arapçada mazi sigaları dua makamında kullanılır diye. Şimdi burada dua buyurmuş Peygamber Efendimiz Rahimallahümre'en İmre e, kişi demek. E, Arapçada e, erkek kişi demek. Eğer hanım olursa İmre eten derler. Bunun müyennesi sonuna T harfi gelmiş şekli. Yani katip erkek yazar. Katibe hanım yazı işleriyle meşgul olan hanım kişi demek olduğu gibi efendim e, muallim öğreten kimse muallime efendim hanım öğretici mürebbi terbiye eden mürebbiye efendim hanım terbiyelici gibi efendim İmre e, imru'un Arapça'da kişi demek efendim mühennesi İmre Etün yani kadın demek ama daha önceki konuşmalarımda da geçmişti yani kişi deyince artık erkek de kadın da genç de yaşlı da hepsi umumi olarak e, kastedilmiş oluyor rahimallahümre bu imre, keli, imre imru kelimesinin ilk harfi de hemze-i vasıldır kendinden önceki ke kelimeye bağlanır efendim. E, onun için e, arada kaldığı zaman okunmaz hemze-i vasıl Allah şu kişiye rahmetini ihsan eylesin rahmetine o kimseyi daldırsın Efendim, e, rahmetini kazanmış kimselerden eylesin kim keffe lisanehu an a'radil müslimin müslümanların ırzlarından eli, e, dilini çeken kişiye Allah rahmet eylesin rahmetine mazhar eylesin Efendim rahmetine erdirdiği kimselerden eylesin. Şimdi aaradul müslimin Müslümanların ırzları demek, yani namusu haysiyeti demek. E, i̇nsan lisanıyla birisine sataşırsa, e, kötü söz söylerse, hakaret ederse, onun e, şerefine haysiyetine tabi söz söylemiş olur. Efendim gölge düşürmüş olur taan etmiş olur, sataşmış olur efendim, saldırmış olur e, bu tabi e, lisanla işlenen günahlardan e, birisi de çeşitli günahlar işleyebiliyor insanlar bunların kimisi gözle işleniyor kimisi dille işleniyor kimisi diğer azası ile işleniyor eliyle, ayağıyla, kulağıyla vesaire azası ile işlenebiliyor dil çok günah kazandıran insanı efendim çok cezalara, belalara uğratan dünyada ahirette efendim başını derde sokan bir uzvu insanın dilini kullanmaya çok dikkat etmesi lazım. Efendim dilini Allah'ın emrettiği yolda helal işlerde kullanması lazım. Çok güzel bir alet tabii insanın dili, lisanı. Allah'ın çok büyük bir ikramı insan dili sayesinde başka insanlarla konuşuyor derdini anlatıyor efendim dili sayesinde efendim e, çeşit çeşit efendim işlerini görebiliyor ama dil aynı zamanda onun tabi günah yolunda kullanırsa günaha girmesine sebep olabilir günah yollarından bir tanesi diliyle insanın başkasının haysiyetini kıracak şerefine leke düşürecek, üzecek efendim, onu küçük düşürecek bir takım laflar söylemesidir. Bundan sakınması lazım. Irz deyince biz hemen derhal daha başka cinsel suçları filan düşünüyoruz. Burada o manaya değil. Yani haysiyeti, şerefi demek Müslümanların haysiyet ve şerefine sataşmaktan, onları efendim kötülemekten dilini tutan kimseye Allah rahmet eylesin. İnsanlar bu konuşma vasfını, dillerini, lisanlarını çok kere böyle işte bir araya geldiler mi maalesef efendim günah işleyecek şekilde gıybette, dedikoduda efendim onu bunu çekiştirmekte kullanırlar. Yani gıybet ne demekti? Biliyorsunuz gıybette önemli suçlardan birisi, günahlardan birisi kişinin toplantıda o toplantıda bulunmayan bir kimsenin arkasından aleyhinden efendim kötülüklerini söylemesi. Kötülükleri olsa bile söylemek İslam'da yasak. Gıyabında o yokken arkasından onun kötülüklerini söylemek İslam'da yasak. Diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine Ya Resulallah iyi ama ya söylediğimiz kusur o kişide varsa yani doğru söylüyorsak Olsun. Doğru da söyleseniz gıybettir, günahtır. Zaten doğru olmayan bir sözü söyleseniz, adamcağızın olmayan bir şeyini olmadığı halde varmış gibi söyleseniz, o iftira olur. İftira da günah. İftira günah, onu yapmayacak tabii insan. Hiç masum, suçu olmayan bir kimseye iftira ediyor. Şöyle yaptı, böyle yaptı filan. Hani kuru iftira diyoruz. Allah kuru iftiradan saklasın diyoruz. Efendim, bu zaten günah. Tabii, elbette günah. Ama bir de olan bir şeyini çekiştirmeyi de dinimiz yasaklıyor. Efendim Onun aleyhinde konuşmayı yasaklıyor. Buna da gıybet diyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Herkes biliyor da yalnız yine de insanlar bir araya geldi mi efendim, gıybet ediyorlar birbirlerine. Yani toplantıda olmayan, o toplantıda bulunmayan birisinin aleyhinde konuşuyorlar. Bu e, alışkanlık. Biraz da şeytan insana günah olan şeyleri allar, pullar, tatlı gösterir teşvik eder, yaptırtır. İnsanlar biraz da gıybeti, dedikoduyu seviyor. Dikkat ederseniz radyolarda efendim e, konuşmacılar vardır. Gazetelerde e, sütunlar, sütun yazarları vardır. Dedikodu sütunudur. Efendim sosyete dedikodusu. Neler olmuş, neler kalmış sosyetede? Kim evlenmiş, kim boşanmış, kim kavga etmiş, kim barışmış? Efendim, insanoğlu da bu dedikodu sütunlarını Zeytli okuyor, dur bakalım falanca artistin ne maceralar başından geçmiş diye takip ediyor, istiyor, okuyor da onun için gazeteler tabii e, onun dedikodusu için bir bölüm ayırıyorlar, bir sütün açıyorlar. Dedikodu sütünü diyorlar bir de. Ama dedikodu işte günah. İslam'da efendim yasak olan bir şey. Niçin yasak? Tabii her şeyin sebebi, hikmeti de düşünmemiz lazım. İbadetlerin Allah'ın emirlerinin sebebi ne? Acaba ne sebeple emredilmiş? Hikmeti ne? Bunu araştırmak lazım. Hikmet biliyorsunuz bir işi yerli yerince, usulünce doğru, güzel yapmak demek. Allah'ın her işi hikmetlidir. Her emri hikmetlidir. Her yasağı hikmetlidir. Bir sebebi vardır. İçki yasak. Neden? İnsanın aklını başından alıyor. Efendim, olmadık. Rezalet, kefazelik. E, sarhoşluk anında yapılabiliyor. Neden? Aklı başından gittiği için. Onun için İslam içkiyi yasaklamış. Şimdi tabii bu gıybetin yasak olmasının sebebi nedir? Efendim o gıybeti yapılan kimse kötüleniyor, sevilmiyor. O duyduğu zaman gıybeti yapan kimseye darılıyor. Efendim toplumda geçimler bozuluyor. Efendim dostluklar zedeleniyor. insanlar birbirlerine küsüyor. Halbuki İslam'da küsmek haram. Kişinin bir başka kimseye üç günden fazla dargın durması yasak. Efendim e, Kalp kırmak yasak. Böylece e, toplumun yapısı bozuluyor. Toplum çatlıyor. İnsanlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. E, İktimai yapısı toplumun bozuluyor. Bozucu bir şey olduğundan, kötü bir şey olduğundan İslam bunu yasaklamış. Bu biraz da şeytanın teşvik ettiği biraz da tatlı bir günah olduğundan günahların zaten çoğu tatlıdır tatlı tatlı yapılır güle güle günah işler insan ağlıya ağlıya ahirette cezasını çeker günahların tatlılığına aldırmamak lazım efendim e, hani zehri balla beraber tatlı şekerle beraber yutturup da insanı zehirledikleri gibidir şeytan insana günahı tatlı tatlı gösterip yaptırır. Dilini tutması lazım. İftira etmeyecek, yalan söylemeyecek. Başka nasıl olur dille başkalarının efendim haysiyetlerini zedelemek? Küfür etmek olur. Ağır hakaretler olur. Kötü sözler söylemek olur. Bazı insanlar asabi oluyorlar. oluyorlar sinirli oluyorlar. Karşısındaki adamı, yani ben aleyhinde konuşmuyorum. Yüzüne söylemekten çekinmem. dobra dobra söylerim. İyi söyle bakalım. Ağzını açıyor. Yumuyor gözünü. Öyle laflar söylüyor ki öyle ağır yani kavga çıksa kavgadan da korkmuyor. Tamam kavga çıkarsa ben onu yenerim. Ben ondan daha kuvvetliyim filan gibi bir düşünceyle söylüyor ama söylediği sözler teraziye konulduğu zaman adaletli değil. Doğru değil. Haklı değil. Bazı insanlar kendisini haklı sanıyor. Böyle tipler var. Yani kendisinin her yaptığı şeyin çok iyi olduğunu sanan ve efendim e, bu usta e, ısrarlı olan kimseler var. Yani karşısındakinde bir e, Efendim korkmadığı için efendim öyle laflar söylüyor ki dinleyen üzülüyor. Bu da haysiyetine ırzına sataşmadır. Yüzüne karşı sataşmadır. Yokken konuşsa aleyhinde gene öyle e, gıybet dedikodu yapsa o da bir çeşit sataşmadır. İftira etse o da bir çeşit diliyle sataşmadır. Görüyorsunuz yalan söylese o da e, efendim zararlı. Dille yapılan günahların öyle çeşitleri var. İşte Müslümanların haysiyetlerine onur, onur, onur dışarıdan gelme bir kelime efendim. Şereflerine efendim e, e, sataşmaktan kendisini tutabilen, frenleyebilen günahtır bu diye yapmayan kula Allah rahmet etsin diye Peygamber Efendimizin duası var. Dedi ki bu cuma gününde Peygamber Efendimizin dua ettiği bazı tip insanlardan bazı tip olaylardan bazı cins olaylardan bahsedeceğiz diye efendim işte onlardan birisi Allah Resulü duası makbul olan peygamberi zişanımız muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua ediyor kime? Müslümanların haysiyetlerine şereflerine ırzlarına dil uzatmaktan kendisini tutan efendim alıkoyan bunu yapmaktan kaçınan efendim bir kişiye rahmet diliyor Allah'tan. Allah onu rahmetine erdirsin diyor. Ve sonra aynı konunun devamı olarak buyuruyor ki la tahilü şefaati benim şefaatim helal olmaz. Benim şefaatime eremez. Benim ben ona şefaat etmem. Kim kim lita an tan ta eden, Ta'an etme işini çokça yapan velali la an lanet eden kimse, e, laneti çok yapan kimseye benim şefaatim helal olmaz. Benim şefaatim helal olmaz ne demek? Ben böyle bir kimseye şefaat etmeyeceğim demek. Biliyorsunuz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerine Allahu Teala Hazretleri ahirette şefaat e, lütfunda bulunacak. Ey benim habibim, ey Muhammed Mustafa'm sana şefaat hakkını verdim şefaat eyle diyecek Peygamber Efendimiz de bazı e, kimseler hakkındaki dileklerini, af isteklerini Allahu Teala Hazretlerine bildirecek. Allah da onun şefaatini kabul edecek. Biliyorsunuz bu sebepten Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin sıfatlarından birisi nedir? Eşşafi. Şefaat edici sonu aynı. Eşşafil dersek onun manası şifadan gelir. O değil. Eşşafi'ye şefaat eden. El müşeffa bir sıfatı da el müşeffa şefaati kabul olunan şefaat hakkı kendisine bahşedilip hadi şefaat et şefaatini kabul edeceğim diye şefaat hakkı ve selahiyeti ve imkanı verilen kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş ben ümmetime bana inanan bana bağlanan ümmetime şefaat edeceğim. Tabi Hani insan düşünür, gece gündüz ibadet eden, namaz kılan, oruç tutan mübarek Müslümanlar tabi Peygamber Efendimiz onlara şefaat edecek. Acaba yüzü kara, kusurlu, eksikli, biçare efendim işte düşmüş, hataları işlemiş, öteki Müslümanlar ne olacak acaba diye insan aklına gelir. Peygamber Efendimiz onlar hakkında da müjdelemiş. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Ümmetimin Günah, büyük günah işlemiş olanlarına dahi şefaatim olacak. Benim şefaatim. Demek ki ümmetin Muhammed'e peygamber efendimiz şefaat edecek. Abid, sahid, eh, halis, muhlis, salih e, Müslümanlara elbette şefaat edecek. Ama bir de günahkarlara bile şefaat edecek. Hata işlemiş, günah işlemiş bile olsa. Ya Rabbi bu benim ümmetimdir. Ya Rabbi bunu affı mağfiret eyle diye divanı ilahide secde ederek. Efendim, Allah Teala el hazretlerinden onun affedilmesini isteyecek büyük günah işleyen. Ama bazı bazı kimseleri şefaat etmeyecek şefaatinden hariç tutuyor peygamber efendimiz. Hariç tutacak. E bunu bilmek lazım. Yani insan günah işleyebilir ama bazı günahları işleyenlere şefaat Eyleye, eylemeyeceğini peygamber efendimiz önceden bildiriyor. Onlar şefaate mazhar olmayacak. Onlardan birisi kim? La tahil şefaati benim şefaatim helal olmaz. Li <gülüyor> ta'an. Ta'an edenlere ta'an faal vezninde mübala sigasıdır. Çok ta'an eden. Bazı insanlar ona buna çok sataşır. Ta'an etmek, saldırmak demek, sataşmak demek. Ona buna çok sataşır. Efendim onu bunu Üzer, kalbini kırar, efendim, vesaire e, e, aleyhinde laflar, sözler söyler. Herkes onun dilinden korkar. Aman Allah saklasın, Allah e, şunun hışmına uğratmasın filan diye. Ha, i̇şte böyle çok taan eden kimseye Peygamber Efendimiz şefaat eylemeyecek. Neden? Çok tane ediyor, ortalığı karıştırıyor. karıştırıyor, cemiyetin huzurunu bozuyor. Başka? Velali la'an. La anda laneti çok yapan demek. Bazı insanlar efendim maalesef dilini güzel terbiye etmemiş, kalbini kafasını güzel terbiye etmemiş. Biraz bu aileden de geliyor efendim aile terbiyesi, aile görgüsü, toplum çevresindeki insanlar böyle şeyleri çocukluğunda insanın kafasına farkına varmadan yerleştiriyorlar. Bazı insanlar çok lanet edicidir. Allah kahretsin. Allah efendim belasını versin. Allah efendim mahveylesin. Efendim iki gözü çıksın. Gözleri kör olsun. Bilmem ne. Böyle halkın düşünün kızdığı zaman, ağzını açıp gözünü yumduğu zaman neler söylediğini tabii böyle birisinin aleyhinde. Böyle korkunç şeyleri istemek nedir? Lanet etmektir ona. Yani feci şeyleri onun başına gelsin diye istemek. Bu da doğru değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi kendisine dediler ki Müslümanlara zulmeden şu kafirleri müşrikleri lanet et de Allah kahretsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben lanetçi bir peygamber olarak gönderilmedim. Rahmet peygamberi olarak gönderildim dedi. Ya Rabbi benim kavmimi affet çünkü onlar henüz daha İslam'ın ne olduğunu bilmiyorlar benim senin hak Resul'ün olduğumu tam iyi anlayamadılar da bu hatalı davranışları ondan oluyor sen bunları bağışla diye dua etti peygamber efendimiz zulme uğradıkça haksızlık gördükçe işkence gördükçe Müslümanlar beddua etmedi lanet etmedi kendisi lanet etmediği gibi kendisinin güzel huyları efendim herkesin iyiliğini istemesi dolayısıyla lanet etmeme tarzında olduğu gibi bizim bizim de lanet edici kimse olmamamızı tavsiye buyuruyor kendisi ve tehdit var bu hadisi şerifte lanetçi, laneti çok yapan kimseye benim şefaatim helal olmaz yani şefaat etmeyeceğim. O halde Müslüman olarak, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak dilimize sahip olacağız sağ sola dilimizle sataşmayacağız, dilimizle lanet etmeyeceğiz. kötü kötü sözler ve dualar efendim yağdırmayacağız sağımıza, solumuza. Böyle yaparsak efendim dilimizi Müslümanların haysiyetlerinden, efendim şereflerinden e, onları zedelemekten uzak tutarsak, alıkoyabilirsek o zaman Allah'ın rahmetine erelim diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dua eylemiş. İkinci böyle dua ettiği e, tip efendim ikinci cins e, insanları gösteren bir başka hadisi şerifini okuyalım. Efendim Rahimallahu abden tekelleme fe e, ganime ve ev sekete fe selime. Bu da çok kısa bir hadisi şerif. Yani insan Arapça bilmese bile hemen ezberleyebilir. Veyahut zaten böyle konuşmaları eğer böyle insan yanında kalem, defter varsa yazabilir hemen. Ben e, hepinize tavsiye ediyorum. Üniversitede ders verirken de e, tavsiye ederdim. İnsanın yanında, çağdaş bir insanın, münevver bir insanın yanında ne olması lazım? Kağıt olması lazım. Bir, kalem olması lazım. İki, kağıt, kalem. Küçük bir şey. Şu göğüs cebinde, efendim, şu kalbinin üstündeki küçük, üst cebinde kolayca hemen elini uzatıp alabileceği cebinde bir veya iç, iç cebide olabilir artık defteri nereye koyacaksanız o sizin hürriyetiniz ben ona karışmayayım ama dikkat ederseniz o, o göğüs cebine ceketin üst cebine ne koyuyorlar mendil koyuyorlar neden İnsan birden bir hapşırır veya birden üstüne bir şey dökülür mendilin çok çabuk hemen ee, şey yapması lazım ele geçmesi lazım cebinde olursa, derinde olursa, cebi kalabalık olursa arayacak da, mendilini bulacak da, efendim, üstüne dökülünü silecek veya hemen ağzını e, hapşurmadan önce mendili alacak, ağzını burnunu kapatacak da etrafa böyle efendim, e, hapşulduğu zaman, öksürdüğü zaman bir şeyler ağzından, burnundan saçılmayacak. O nereye konuluyor mendil? Efendim, yakışıklı, güzel bir şekilde böyle, e, hoşa gidecek bir şekilde hemen göğüs cebine konuluyor şuraya. Ucu da dışarıya çıkartılıyor hatta mendilin. Efendim, süs olarak konuluyor oraya ama aslında süs değil, bir görevi var, vazifesi var, ondan oraya konuluyor. Neden? Çok aniden, birden burnunuz kaşındı, hapşıracaksınız, az kaldı, hemen ucundan tutup mendili çekeceksiniz, ağzınıza, burnunuza kapatacaksınız ve bir hoş bir şey olmasın, karşınızdakiniz efendim, yüzüne, masadaysanız, tabağına vesairesine, sizi hapşırdığınız, öksürdüğünüz zaman bir şeyler sıçramasın filan diye. İnsanın burnunu kapatması lazım acil yani mühim bir yerde kısa e, zamanda ulaşabileceği bir yerde bir mendil konuluyor. Güzel. E, o mendil süs mendilde değil. Kullanılabilen vazifesi olan bir mendil. Orada süs olarak duracaksa ben işe yaramayan efendim, mahiyeti unutulmuş olan alışkanlıkları sevmiyorum. Mendil konuluyor oraya. Dikiliyor. Mendil orada duruyor. Olmaz. Hiç çıkmayacak. Orada duracak. Olmaz. Kullanılabilen bir mendil olmalı orada. Hemen ucu da dışarıda, bak eli ıslak bile olsa elbisesine değmeden ucundan hemen çekip ağzını burnunu tutacak, silebilecek bir şey. Onun gibi efendim bir insanın, münevver bir insanın yazlık da olsa, üzerinde gömlekle de geziyorsa olsa, ceketi de olmasa küçük bir defteri olmalı, küçük bir kalemi olmalı. Bazen defterlerin arka tarafına böyle kalem sokmayı yeri yapıyorlar. Defter kalem ikisi bir arada oluyor, o daha güzel. Küçük bir şey neden? hemen not almak için kısa efendim kısa zamanda kalemde yanında hemen unutmadan Efendim yazıya geçirmek için telefon numarası olur güzel bir söz olur şiir olur hatırına gelen bir fikir olur Efendim böyle bir defteri olması lazım Buna ne diyoruz hafıza defteri diyoruz Hani insanın hafızasına Efendim güvenmediği zaman hatırımda kalmaz belki aman şunu hemen yazayım diye anında not alıp yazacağı bir defteri olması lazım Tabi bu gibi şeylere çok önem veren insan defteri biraz daha büyük tutabilir iş cebine koyabilir daha böyle rahat rahatlı şeyler yazacak şekilde olabilir. İşte bu da öyle bir efendim küçücük e, cümle. Küçük bir e, hadisi şerif. Kelimeleri az ama manası son derece güzel. Efendimiz dua ediyor. Rahimallahu abden Allah şu kula e, rahmet eylesin. Rahmetine mazhar eylesin rahmetine gar eylesin rahmetine erdirdiği kullardan eylesin şu kulu ki tekelleme fe ganime. yani konuştu konuştu ve ganimet sağladı kendisine yani konuştuğu zaman güzel şeyler söyledi, faydalı şeyler söyledi, sevaplı şeyler söyledi, efendim bu sözlerinden dolayı efendim Allah'tan mükafat aldı, sevap kazandı efendim defteri amalinin hayır sayfasına bir şeyler, çok çok sevaplar yazıldı. Ne mutlu böyle bir kimseye. İşte konuşup efendim sevap kazanana ne mutlu. Bir de evsekete, feselime yahut da sustu böylece selamette kaldı. Susmak nedir? Efendim ibadettir. Sükut ibadettir. Sükutun ibadet olduğunu bilip lüzumsuz konuşmaktansa sükut etmeyi Sükûtumuz esnasında da çok sevaplı bir ibadet olan tefekkür eylemeyi unutmayalım diye zaman zaman sizlere hadis-i şeriflerin arasında hatırlatıyorum. Efendim insan ya sükût edecek efendim e, ya da hayır söyleyecekse o zaman konuşacak. Şimdi sükût ettiği zaman ne oluyor insan? Bir takım günahlardan salim oluyor, selamette oluyor. Sükût ettiği zaman günah çalışmıyor, gıybet yok. Delikodu yok, yalan yok, kalkırma yok, iftira yok, efendim zararlı bir konuşma yok, yalan yanlış yok, toplumun e, efendim yapısını bozan insanları küstüren, darıltan yüzen şeyler yok. Tamam, o zaman kendisi selamette oluyor, insanın efendim e, o zaman e, e, rahat etmiş oluyor. O da güzel bir şey. Ya konuşacak, konuştuğu zaman sevap kazanacak. Ya da susacak, sustuğu zaman selamette olacak. Ya konuşup sevap kazanan ya da susup selamette olan kula Allah rahmetini ihsan eylesin. O rahmetine erdirsin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua ediyor. Biz de o halde konuşmamızın önemli olduğunu düşünelim. Sevaplı bir şey söyleyeceksek ağzımızı açıp konuşalım. Efendim. Düşündükten sonra konuşmaya karar verip öyle konuşalım ya da susalım. E, susunca ya bir şey kaybediyor muyuz? Hayır, susunca insan sevap kazanıyor, kaybetmiyor. Efendim iyi oluyor. Yani e, tabi e, Şeyh Said'inin e, Gülüştanında güzel sözler vardır. Bir şeyi insan nasihat olarak söylediği zaman bunun enini boyunu hududunu da söylemeli. Şimdi nasreddin hocanın efendim çocuğu gibi hani söylenen şeyleri yapıyor ama efendim yaptığı zamanda veya tersini yapıyor sonunda zarar oluyor. Veyahut Keloğlan'ın olanın masalında efendim kendisine tavsiye edilen şeyi yapıyor ama yersiz kullandığı için yine başı derde giriyor. Yerli yerinde kullanmak da önemli. Şimdi süküt edeceğiz. Hayrı söylemekte sükûnet edecek o da yanlış olur. Konuşacağız. Ama konuşmanın zararlı olduğu yerde konuşursak yine yanlış oluyor. Konuşmanın da efendim sükrutun da zamanını bilmek, yerini bilmek gerektiği zaman bunları kullanmak lazım. Bu da çok önemli. Konuşmanın ve sükrutun zamanını bilmek. Şehzade da diyor ki iki şey insanın kafasını kızdırır. İnsan sinirlenir yani. Bir efendim konuşulacak yerde susmak. iki Susulacak yerde konuşmak. Konuşulacak yerde susmak. Mesela adam karşısındakine nasihat edecek, etmiyor. Çocuğuna söyleyecek, söylemiyor. Veyahut şahitlik edecek, etmiyor. Bir haksızlığı engelleyecek. Adam konuş işte engelli. Veyahut efendim bir konuda fikrini söyleyecek. Ben şu kanaatteyim diyecek. Bunu böyle yapmayın diyecek. Yapmıyor. E bu insanı kızdırır. Konuşulacak yerde Konuşmak lazım, susmamak lazım, susulacak yerde susmak lazım, konuşmamak lazım. Hoca efendi çıkmış, kürsüde vaaz veriyor, cemaat yan yana oturmuşlar birbiriyle konuşuyor. Bak işte orada konuşma yeri değil orası, dinleme yeri. Konuşacaksan caminin dışında konuşursun, sonra konuşursun. Kur'an-ı Kerim okunuyor, efendim iki kişi yan yana gelmiş, nasılsın, iyi misin, çocuk çocuk nasıl? E olmaz, Allah'ın kelamı konuşuluyor veyahut konferans, veriliyor veya diyelim ki ilahi okunuyor. Efendim çıkmışlar çok kıymetli sanatçılar. Efendim bu burada gelmiş çoluk çocuğuyla çocuğu dizine almış konuşuyor. Olmaz. Nezaketsizlik. Yani salondaki öteki insanlar başını çevirip bakıyorlar. Rahatsız oluyorlar. Her şeyin zamanını bilmekte de önemli. Demek ki konuşulacak zamanda konuşup sevap kazanmaya çalışmalıyız. Zamanlı iyi düşünmeliyiz. Yerli yerinde olmasına dikkat etmeliyiz ya da susup selamette olmalıyız. Böyle yapınca da Peygamber Efendimiz dua ediyor. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, böyle dua ettiği kimselerden birisi. Yine Hz. Ayşe Validemiz rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rahimallah ümre en iktesebet tayiben ve enfaka kasta ve kaddeme e, tadla mi, fakrihi ve haceti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da kısaca bu Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte kime dua etmiş diye bunu da açıklayalım. Rahimallahu limur en kitsebe tayyiba ve enfaka kasta Helal kazanan adama Allah rahmet eylesin. O adamı Allah rahmetine erdirsin bir adam diyoruz ama adam, kadın, çocuk, büyük, çocuk, hepsi dahil diye söylemiştik. Heh. İktesebe tayiben, tayip, güzel demek, iyi demek, e, kesip de kazanmak demek, helalinden iyi mal kazanmak. Biliyorsunuz, insan çarşıya pazara çıkar, alışveriş yapar, kazanır. Satış yapar, ticaret yapar, esnaflık yapar, işbordacılık yapar, efendim, büro açar, kazanır ama kazançlar iki çeşit. Ya helal kazançtır. Ne mutlu helal kazananlara, helal yiyenlere. Ya da haram kazançtır. Eyvah, o çok fena. Çünkü haram lokma yedi mi insan, haram kazanıp da haram yedi mi çocuk çocuğuna yedirdi mi? Peygamber Efendimiz bildiriyor ki haramla meydana gelmiş olan efendim bir et parçasına, bir lokmaya, bir hücreye ancak cehennem ateşi yakışır. Yani o kişi cehenneme atılacak. O haramın cezasını çekinceye kadar yanacak demek yani. Helalinden kazanmak çok önemli. Peki ben bir dükkan açtım. Efendim helal kazanayım diye e, helal bir sermaye koydum. Helal bir mal satıyorum. Yani haram mal satmıyorum. Çünkü bazen satılan malın İslam'da satılmaması gerektiğinden haram olduğundan oradan da insan günaha girer. Akkal dükkanı açtım, içki satıyorum hocam. Ha, i̇çki satmak haramdır İslam'da. Onun kazancı da haramdır. Sen ticaret yaptığın halde haram kazanıyorsun. Kendi paranla kendine ahirette bela hazırlıyorsun. Yani haram şeyi satamazsın. Başkasına zararlı şeyi satamazsın. Efendim doğudan gizli yollarla esrar getirmişler. Ben onu satıyorum. Küçücük bir miktar Kasımpaşa'nın bilmem ne mahallesinde gelen geçene satıyorum. Çok para kazanıyorum. İyi ama sattığın şey zararlı efendim. E, yiyen insan mahvoluyor. E, efendim içki o kadar zararlı değil. İçki de zararlı. Zararın az olması haramlığını kaldırmıyor. Efendim bunun alkol miktarı az. Az olması da haramlığını kaldırmıyor. Efendim bunda alkol %4 miktarında olsun. Bazıları da kıvırtırmak için efendim kendisini mazur göstermek için diyor ki efendim şey ee, meyvelerin çürüklerinde bile alkolleşme oluyor elma da erik de şurada burada sen şimdi onu bırak elma erik yediği zaman sarhoş olan bir insan gördün mü mühim olan sarhoş etmesidir yediği içtiği şeyin insanı efendim ben yemiyorum içmiyorum da kokluyorum esrar kokluyorum oradan kafamı buluyorum veya tiner kokluyorum kafamı oradan buluyorum bazı da bu ayakkabı yapıştırıcısından bile şey yapıyormuş kanser yapıyor halbuki kokluyormuş onu sarhoşlanıyormuş, kafasını öyle buluyormuş filan. Yani çeşit çeşit şeytanın işleri çok. Demek ki satılan şeyin helal olması lazım. Haram şey satılırsa satıcı haram yemiş oluyor, kazancı haram olmuş oluyor. Başka nasıl haram olur? Efendim satarken aldatırsa müşteriyi haram olur. Helal mal satıyor ama aldatıyor. Ölçüyü, tartıyı eksik yapıyor. Oradan haram olur. Ticareti Haram olur. Başka? Yalan dolan söyleyerek efendim kandırır. Çok iyi mal der. Avrupa der. Bilmem efendim birinci sınıf der. Katıksız der. Halbuki öyle değildir. Yalan söylediği için kazancı haram olur. İşte kazancın haram olmaması için, her şeyinin kazancının tertemiz olması için dikkat etmesi lazım. Bir insanın ticaret yaparken, kazanırken. Tabii memur. Memur kazancını ...nasıl helal edecek... vazifesine tam yaparak... ...vazifesine gelmezse... ...mesai saatine riayet etmezse... ...mesai saatinde gazete okursa... ...süportosu doldurursa... ...efendim bilmem bilmece çözerse... ...sohbet ederse... ...o zaman memur... ...maaşını hak etmediği zaman... ...işçi efendim... ...çalışması gerektiği saatte dalga geçtiği zaman... ...o da malı, şey, maaşını... ...yevmiyesini haramlaştırmış oluyor... İşte bunlar hatırıma gelen haram kazanma şekilleri böyle yapmayıp da her bakımdan tertemiz, helalinden kazanırsa bir insan buna dua ediyor Peygamber Efendimiz. Ama devam ediyor ve en enfaka kasten ve Efendim infakte edecek. Yani kazandığından Müslümanlar hayır yapıyorlar. Mali ibadetleri var Müslümanların. Sadaka veriyor, zekat veriyor. Kazancının bir kısmını başka insanların sevinmesi için, ihtiyacının gitmesi için başka insanların hayrına kullanıyor. Bu da bizim dinimizin önemli bir yönüdür. Efendim İslam'da namaz gibi bedeni ibadetler olduğu gibi zekat ve sadaka gibi mali ibadetler de vardır. İnsan kazancının bir kısmını şey yapacak, infak edecek, hayra sarf edecek, hayır yollarına harcayacak. 80 sadaka, hayır hasenat yapacak. Tabii burada Peygamber Efendimiz ne buyurmuş ve enfaka kasten ölçülü bir şekilde e, Efendim infak ediyor ve kazancını Efendim e, ölçülü bir şekilde e, infak ediyor Efendim itidalli bir şekilde e, harcıyor. Tabii bu infak etmek bazen zekat ve sadakadan daha geniş bir manada ihtiva eder. Yani ailesine infak etmek, kendi evinin ihtiyaçlarına infak etmek manasına da gelebilir. Efendim, evin nafakası diyoruz. O manaya da gelebilir. Yani kazancını israf etmeden harcaması lazım. Hocam sana ne, ben kazandım. İstediğim gibi har vurup, Harman savururum, istersen paraların uçlarını birbirlerine toplu ile, ile tuttururum, kibriti yakarım, camıcıyı paraları yakarım. Ben kazanmadım, sen karışamasın diyemez. Veya ben kazandım, işte bilmem bu kırıyorum, bu camı kırıyorum, istersen yeniden takarım. Böyle diyemez İslam'da. İslam'da zarar vermek yoktur, eşyanın da bir efendim korunması durumu var, efendim zarara zararla mukabele etmek yoktur ve israf yoktur. Yani haddinden fazla yoktur. Haddinden fazla yemek yemeyecek. Haddinden fazla harcamayacak. Haddinden fazla aşırı böyle müsriflik yapmayacak. Bu manaya da gelebilir. Demek ki helalinden kazanan, ölçülü harcayan işte mali ibadetlerini yapan kimseye Peygamber Efendimiz dua etmiş oluyor. Ama bu e, hadisin son cümlesini de okuyalım. Kaddeme patlan diye müakkrihi ve Hacehi e, muhtaç olduğu ihtiyaç işine düşeceği gün için şimdiden Efendim bir şeyler Efendim e, gönderen e, malının fazlasını ahirete gönderen kimseye Allah amet etsin. şimdi biliyorsunuz biz bu dünyada yaşıyoruz, ahiret gelecek önümüzde, ileride. Bu ilerideki ahirete şimdiden buradan bir şeyler hazırlamamız bize e, emrediliyor. Ya iyi öyle zâmenüttekullah vel tenzur nefsun mâ kaddemet ligat. Ey insanlar Allah'tan korkun, sakının, çekinin. Ahirete dünyadan neler hazırladığınıza, neler gönderdiğinize e, kişi, e, herkes dikkat etsin diye emir var. Ben ahirete ne gönderiyorum, siz ahirete ne gönderiyorsunuz? Amellerimizi gönderiyoruz. İcraatımız gidiyor ahirete. Hayır yapmışsak ahirete hayır gidiyor. Kötü işler yapmışsak ahirete kötü işler gidiyor. Onun için insanın şimdiden ahirete neler gönderdiğine dikkat etmesi lazım. Ve kaddeme fadlan liyemi ve hacetihi. Efendim fazlasını, kazancının fazlası geliri birikmiş, zenginlemiş. Bunu ahiretteki fakirliği için ihtiyaç duyacağı gün... Hacet içinde olacağı gün için Şimdiden ahirete gönderen Kimseye de Allah Rahmetini nasip etsin Demek ne demek oluyor Yani insan bir helalinden kazandı iki itidalli bir şekilde Harcadı Üç kazancının fazlasıyla ahirete Yarayacak hayır hasenat Yaptı mı Tamam işte böyle Helalinden kazanan Ölçülü harcayan ve ahiretteki Muhtaç duruma düşeceği ...ihtiyaç duyacağı, fakirlik çekeceğiz ...zamana dünyadan... E, ...malının kazancının fazlasını gönderen... ...kimseye Allah rahmetini... ...ihsan eylesin diye Peygamber Efendimiz... böyle bir kişiye de dua ediyor. Bu çerçevede şunu anlıyoruz ki... E, ...çalışmak çok güzel bir şeydir. Çalışan kimse... habibullah ...Allah çalışan kimseyi sever. Çünkü bir üretim yapıyor, bir ticaret yapıyor... ...bir iş yapıyor... ...kimseye muhtaç olmadan kazancını sağlıyor ve yük olmuyor. Yük olmadığı gibi efendim, tabii kendisi bir şey kazandığı için başkasına da faydalı duruma geliyor. Helalinden kazanan harcarken müsrif olmayacak, savurup atmayacak efendim, savurganlık yapmayacak lüzumsuz yerlere para harcamayacak ve efendim ölçülü bir şekilde zekatını şeyini, efendim vazifelerini, mani vazifelerini yapacak bir de fazlasıyla kazancının fazlasıyla ahiretteki fakirlik ve ihtiyaç günü için şimdiden bir şeyler ahirete gönderecek. Biliyorsunuz ahirette Mahkeme-i Kübra'nın kurulduğu o şeyde e, Arasat meydanında insanlar çok muhtaç duruma düşecekler. Çok ihtiyaç işine düşecekler. Herkes kendisini kurtaracak çareler arayacak. Ah ben ne yapıp da cennete gireyim? Ne Ne yapabilirim? Nereden ne bulup cennete girebilirim? Cehenneme düşmemek için ne yapmam lazım diye Herkes çare arayacak, sebep arayış, araştıracak. Dünyada falancadan benim hakkım vardı, gidip onu alayım. Mizanıma o konulsun da cehennemden kurtulayım filan gibi veya alayım hakkımı da mizanımın sevap hanesine konulsun da ben de cennetliklerin arasına katılabileyim gibi bir telaş içinde olacak. Herkes bir ihtiyaç içinde olacak. Herkes sevap arayacak, hak arayacak, hakkını bulmaya çalışacak. Karı koca, kardeşler Efendim akrabalar arkadaşlar hepsi birbirine böyle düşman gibi herkes herkesten hakkını isteyecek ancak mütteki kulların ahbaflığı hariç onlar birbirlerine cemet, birbirlerini kollayıcı birbirlerine karşı efendim böyle e, müşrik olacaklar ahirette o ayrı herkesin ihtiyacı çok olduğu gün işte orada ne fayda edecek insana bu dünyadayken yaptığı hayırlar fayda edecek bu dünyada zekat vermiş hayır vermiş efendim ahirete gitmiş oluyor o. Onu karşısında ahirette bulacak ve o zamanki fakirliğinde, haceti durumunda o dünyada yapmış olduğu hayır onun yüzünü güldürecek, mizanına konulacak, cennete girmesine sebep olacak, cehennemden kurtulmasına sebep olacak. İşte bunu kastederek Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: halinden kazanan, efendim ölçülü, israf etmeden harcayan ve ahiretteki o çok muhtaç duruma düşeceğiz mahkeme i kübra'nın kurulacağı hesap gününe şimdiden malının fazlasıyla hayır yapıp sevap efendim gönderen kulla Allah rahmet eylesin rahmetini ihsan eylesin diyor. Demek ki peygamber efendimiz çalışanı seviyor. Çalışınca efendim çalışmanın sonunda elde ettiği kazancı da nasıl kullanması gerektiğini kısa sözlerle özlü bir şekilde bize anlatıyor. israf etmedi, Etmeden harcayacağız kazancımızı. Efendim zekatımızı sadakamızı vereceğiz ama şatafat israf yok. Ondan sonra da ahirette işimize yarasın diye hayır hasenat yapacağız. Evet size bu konuşmamda bu cuma konuşmamda Peygamber Efendimizin dua ettiği e, kimseleri Allah rahmetine erdesin. Allah'ın rahmetine mazhar olsun. Rahmet-i kavuşup yüzü gülsün diye dua ettiği efendim insanları söylemiş oldum, hatırlatmış oldum. Biz de efendim bu duaya mazhar olmak gayret edelim. Allah Teala Hazretleri hepimizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, hayır duasına mazhar edesin. Ahirette yüzü gülenlerden eylesin. Cehennemden azat olup cennetine efendim Allah'ın lütfuyla, keremiyle dahil ettiği Bahtiyar kullardan olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Cümlemizi sevdiklerimizle beraber cennette Peygamber Efendimize komşuileyip onun cemalini ve Allah Teala Hazretlerinin cemalini görmeyi, selamına ermeyi de nasip eylesin. Şu mübarek cuma günü hürmetine. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve bereketü.